94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Yüz. Sima. Çehre. Efendim. Surat. Surat, evet. Evet, artık kelimemiz bunlar. Gülüyor, yüzümüz gülüyor. Gülsün. <gülüyor> ee, Geçen hafta başlamıştık, çağrışımlardan bahsetmiştik. Evet, kaldı tamam. yine birkaç şey hatta. Yani devam ederiz onlardan. Hemen bugünkü programımızın destekçisi Selvihan Cengiz'e teşekkür edelim. Sağ olsunlar. E, programımızla aynı isimli sosyal medya hesaplarımızı anımsatalım. Hem Gmail evet. adresimiz var, yazmak isterseniz. Kamuslu Güreş. Hem, evet, Kamuslu Güreş. Twitter adresimiz var, Instagram adresimiz var, ağlık olarak... Twitter'ı kullanıyoruz. Bazen programlarda bahsedemediğimiz mevzulara da giriyoruz. Görselleri paylaşıyoruz. Bekleriz. Bekleriz efendim. Takip ediniz buyurunuz, efendim. Buyurunuz. Yüze devam ediyoruz. Ne konuşamadık? Ee, yani aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde tabii ki açacağız o alt başlıkları ama e, sürekli insan ve hayvan yüzünden e, somut anlamıyla bahsettik ama mecazi ve ikincil yan anlamıyla da çok kullanılan bir sözcük. Tabii. Yani işte. Koltuğun kanepenin yüzünden işte şehrin işte bozulan şehrin. çehresi evet. efendim kıskançlığın çirkin yüzü falan <gülüyor> gibi <gülüyor> giden <gülüyor> bir ikincil anlam karanlık saskınısı. yüz evet şehrin karanlık görünmeyen yüzü gibi ee, iletişim var tabi hani yüz yüze konuşmak değil mi? Evet. Çok önemli. Varacağımız, Yüzüze. konuşalım bir mı bu mevzuyu, Didemcim? Evet. şöyle an... denir mesela. Evet. Önemliyse evet. ya da çok. Şimdi tabii. Yüzüne bakar mısın konuşurken? Evet. Bir de öyle yüze bakmayanlar var. Yüz, özellikle burada göz ağırlıklı hmm. bir şey oluyor herhalde. O göz kaçıranlar vardır. Hiç gözüne, yüzüne bakmadan. Utangaçtır belki. Hepsinde utangaçlık mı bilmiyorum yani. Güven e, de tabii hani insanı kendine güveni de. E, i̇letişim o kurabilme de, o da utangaçlığın bir uzantısı iletişim var. İletişim kabiliyetinde eksiklik Bir de hani kalabalık bir grupta yani kalabalık derken üç dört kişi Hep sadece bir kişinin yüzüne bakarak konuşanlar vardır. Diğer hmm. yüzleri yok sayma gibi. Bu, bu yöntem olarak da denenir aslında. Atıyorum bir hitabet de ilintili bir e, iş yapılıyorsa tabii bir topluluğa hitap edilecekse hitap hitap edilecekse e, işte e, bir kişiye analiz olunur. Ama yanlış bir şey. E, e, hani bir yöntem olarak işte o rahatlatır dendir. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Ama dinleyenler açısından çok iyi bir şey. Değil ben evet. azından mesleki olarak da keza ben de bir grubun içinde bir şey konuşuyorsam ya da dinliyorsam... Ee, ilgisiz olan değil peki. daha ilgili olana daha güler yüz olana da o dair yüzünü çevirirsin. Ha o ya. seni rahatlatması için evet, ama rahatlatması bakmadığın için. kişi de rahatsız olur. Tabii. Ee, ben olurum mesela... Yüzüğüm. Olur musun? Olurum evet. Tamam. Sadece şey ben tabii. Ben <gülüyor> O <ama> yok. Göz <gülüyor> bağlantısı kuran bir insansın. Ee, sadece şey tabii. O, benim de tabii öğrenci durumunda olduğum çeşitli şeyler oluyor. Seminerler, programlar bir sürü şeye katılıyorum. Şu an okuyoruz bile ikimiz de tekrar. Ee, yani ben konuyu pek bilmediğim e, halde... Hoca bana bakıyorsa o zaman rahatsız oluyorum ama. Ya şimdi hmm. bana sorarsa. Beni Aynen. görmesin. Başka o yerlere özellikle. bakarsa ya kalemine <gülüyor> deftirin. Kötü <sonra>. öğrenci psikolojisi o. <gülüyor> e, gözünü kaçırmak, yüzüne <gülüyor> bakmamak şeklinde. Evet, evet, okul yılları aklıma geldi. Bazen çalışamıyorduk değil mi? Öğretmenimize bakmasın diye yüzümüzü gözümüzü çeviriyorduk. Sanki valla. sen yaka... bakmayınca o görmeyecek sanki. Bence sen de bilirsin de anlarsın sanırım değil mi öğretmen Tabii canım olarak, kürsüden çok iyi, iyi görülüyor. Anadolu çocuğu diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kimse yemez Aslında ararsan. Peki yüz yüz şey var tabii direkt bak yüzü kelime olarak içine koymuş. Facebook'umuz var meşhur hmm. yani orada Face'den yola çıkılıyor. Ondan sonra başka ne Yüzler var? Yüzler var. Emojiler, smileyler. Ha, evet. Hani böyle sosyal medyada sürekli kullandı, Whatsapp'ta. Aslında yüzümüzü kullanamadığımız için hı hı. E, ve gerçekten de şey, yüz ne kadar önemli. Bak sen demin ya yüz yüze konuşalım mevzu. Yani ben sosyal medya kazalarına kendim de bazen içinde kendimi buluyorum. Kurban gidiyorum veyahut da kendim yaratıyorum sorunu. O yüz ifadesi olmadığı için yazdığın ifade hani dili iyi kullanan bir insansan bile... ...yanında bir gülümseme, yanında bir gücenme veyahut da merak ifadesi hmm. olmadığında bambaşka bir şey anlaşılabiliyor bazen. Evet. İşte o senin söylediğin iletişim aslında. Evet. İfade sözcüğü bak onu da hemen not alıyorum. Ifade. Al canım hemen ben de bakıyorum aldım mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. Yüz yüze Alırım her evet. Ama bu da bir vazgeçilmez gerçeklik oldu sanırım. Hani değil mi? Şeyler işte bu telefon yoluyla iletişim hali. Mesajlar. Tercih etmeyip neredeyse diğerine daha kolay Hı -hı. geliyor çünkü. Evet, Hatta konuşmayıp yani Hı -hı. sesli. ...pıtı pıtı pıtı pıtı yazma... ...şimdi sen bu yüz yüze deyince ben çok sevdiğim bir ifadeyi paylaşmak istedim... ...ruhberu... Hmm, evet sen sık kullanıyorsun... Çok severim evet mutlaka bilmeyen de vardır... ...biraz eski bir sözcük oldu aslında... ...ama yüz yüze demek aslında... ...ruh farsça yüz anlamına geliyor... ...öyle bir kalıp kullanım var aslında... ...ruh ru iletişime de önem veririm... ...çok uyumadı aslında... ...çok öztürkçe bir sözcükle... <gülüyor> <gülüyor> ...farsça bir şey... E, ...kalıp... E, ...böyle efendim kaldı Sözcüklere mı? Sözcüklere geçelim. E, artık geçelim madem. Bakalım etimolojik sözcüklerine... ...değil mi? Bakalım. E, e, sen bak Ben istersen. İsmet Zekiye Eboğlu ile başlayayım mı? Başlayacağım. Efendim sağ yayınlarından... ...Türk dilinin etimolojik sözlüğü... E, ...çehre sözcüğü... ...farsçadan geliyor... Çihreden geliyor. Hı hı. E, yüz, ön, görünüş manalarında. Aynı bizdeki gibi çihre, çehre olmuş bizde. Hı hı. Surat, Arapça suretten geliyor. Aslında suretin e, bizdeki kullanımı e, görünüş manasına geliyor. Arapçada da biçim, hı hı. görünüş, kılık, dış, dış yüz manasına geliyor. O, o suret, surat olmuş. Evet, e, öyle bir dönüşüm olmuş evet, Türkçe'de. Dönüşüm olmuş, evet. Evet yüz e, Türkçe e, aynı zamanda tabi eş seslisi olan rakam yüzü de e, bir kenara koyuyoruz <gülüyor> şimdi hem Kaşkarlı Mahmutun divan Lügati Türk'ünde hem uygurca da hem kitabül İdrak'ta yüz olarak karşımıza çıkıyor sözcük aynı zamanda yüz iki üsü var ve yüd şekilleri de var evet. DZ değişikliği Türkçede olan bir şey e, Uygurca'da da Üstün ve üze sözcükleri üstte yukarıda manasına geliyor Hı. ve e, sessel bir benzeşme var aslında hani yüz, üze, üstün, üz, üz, yüz, yüz e, kullanımları var hep. Böyle değişerek eski Türkçeden <gülüyor> sonunda yüze gelmiş. Tabi yüzde vücutta üstte olan şey aynı zamanda. <gülüyor> ee, İsmet Seki bol diğer dillerdeki karşılığını da vermiş yüzün. Latincede vultus, Fransça'da vizaj, Almanca'da gesait. Yanlış söylemiyorum umarım. Ee, sık sık bakıyoruz aslında söyleyişine ama arada kaçırıyoruz. Farsça'da söylemiştik ru. Ee, Arapça'da vech. ...anlamı da var. Rumca'da e, prosopon, İspanyolca'da rostro, İtalyanca'da viso, İngilizce'de face diye gidiyor. Hint Avrupa dillerine baktığımız zaman mesela Sanskritçe üzerinde durmuş Eyüboğlu, vedah, hele sonu. Vedadan geliyor e, ama bu elveda anlamındaki vedadan bahsetmiyoruz, bilgi anlamındaki hmm. e, Hint dilindeki... Aynı zamanda bilgiyi de yansıtan bir şey demiştik yüz. Herhalde o bağlantıyla diye düşündüm. Hı hı hı. Buyurunuz. E, nişan yana baktık tabii. Yüz eski Türkçe. Bir cümle var örnek. Yüz artık okun urtu yüzüne başına bir te girmedi. Yani yüzden fazla ok attı yüzüne başına bir tane değdirmedi anlamında. Hı hı. E, yine eski Türkçe yüz yüz bir şeyin üzeri satıh, yüzey, cilt... ...anlamları var, bir de ikinci anlamda çehre... ...tabii bizim. İlinti olarak... işte ...yeryüzü... Hmm. E, ...yüz akı, yüz görümlüğü... ...yüz görümlüğü... Evet. <gülüyor> ...aynı zamanda tam da şey... ...yani bir yandan bir... ...deyim kalıplaşmış ifade... ...bir yandan da tam olarak sözlük manasında... ...çünkü gerçekten yüzü görmek için... ...gelin yüzünü açsın diye verilen... Evet. ...para, evet. Yüz karası, yüz suyu, yüz yüze... ...yüzleşme, yüzleştirme, yüz ölçümü... Yüzsüz, yüzü koyun, yüzünden, yüzüstü gibi. Sonsuz. Evet. Sima dediğin gibi Arapçadan geliyor yine yüz, çehre anlamında. Ee, simanın aynı zamanda dağlama, mühür basma anlamları da var. Hmm. Damga, mühür, marka, tip, karakter, çehre anlamları da var. Hmm. Ee, Arapça... E dağladı mühür bastı da çoğulu simanın vasama diye geçiyor yani yanlış telaffuz ediyor olabilirim ee, surat kamusu Türkiye'de suret diye geçiyor aynı zamanda Hı. surat yüz çehre ee, arapça işte suretten gel geldiğini şekil görüntü resim anlamları var evet, aynı. suret sözcüğünün türkçede özel anlam kazanmış varyantıdır diyor nişayen Surat asmak, suratsız örnekleri de verilmiş. Hı hı. Ee, çehre Yine dedin ama de farçadan geliyor. cihra de, demiş. O, altı şey çizilmiş oluyor. Şey ben böyle bazen birbirimizi tekrarlıyoruz. Ee, ama dinleyici de e, ben de Evet <gülüyor> <ama> Açık <gülüyor> radya dinleyicisiyim ben de tabii. Bazen böyle bir şey çok ilgimi çekiyor. Fakat o arada su açık oluyor mesela. Bir, bir duyamıyorum. Tam evet, tabii, o radyo da radyo değiştiriyorum. Demiş. Geri dönsek falan duygusu. Biz efendim... E Podcastler var efendim oradan dinleyebiliriz. <gülüyor> dinleyebiliriz evet. <gülüyor> Çehre Farsça dedik. Çihra, insan yüzü anlamı var. Orta Farsça çihrag e, Bir şeyin doğası veya özü, görüntü, ideya anlamları var. Hmm. Avestaca'da çitra, görünme, belirme. Bir şeyin gözle görülen yüzü, suret anlamları var aynı zamanda. Sanskritçede çitra, resim, suret anlamı var. Hmm. Hint Avrupa ana dilinde kitro aydın, görünen, görüntü anlamları var. Hmm, sesler olarak benzeyen. Evet, yani. Etimoloji bence. bitmeden ben de titseden Andreas Tissen'in TÜBA'dan Hı -hı. yayınlanan tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati. Sadece çehre sözcüğü var. Bahsetmiştik evvelce sağ olsun TÜBA yayınları bize yolladı Lügati. Evet. Ancak belli bir harfe kadar gelinmiş. Bizim diğer harflerimiz de sima olsun, surat olsun, yüz olsun en sonda daha o harflere gelemediler. Geldiği zaman bekliyoruz tabii Hı -hı. sonraki şeyleri. Sadece çehre var. Çihreden demiştik malum. Ben Cümle örneklerini sırf paylaşmak istiyorum. Ahmet Şerif'ten bir e, alıntı yapılmış. E, talebenin çehrelerinden hayat kan e, fışkırıyor demiş. Yani bu yüzünden sağlık fışkırıyor manasında. E, Ercüment Ekrem Talı'nın 1928... E, ...de yazdığı bir e, yazıdan... yeni bir alıntı var... E, ...akrabasına kasten... ...çehre ettiğine zahip olan... ...zavallı Şerafettin diye başlıyor... ...aslında çehre etmek surat asmak... ...manasına geliyormuş, bunu görüyoruz... ...bu kadar etimoloji... ...o zaman bir şarkı arızı verelim... ...madem Geldik etimoloji mi? bitti... <gülüyor> <gülüyor> tamam. ...o zaman Daft Punk'tan ...Face to Face... you'll find face to face. you in my blank confusion, I realized you weren't wrong, it was a mere illusion, it really didn't make sense, just to leave this unresolved, it's not hard to go the distance, when you finally get involved. Tekrar merhaba. Açık radyo 94.9'dayız. Devam ediyoruz kampusla güleşmeye. Yüz kelimemiz. Tük çehre, tük, sima, tük surat. Tük kurumu TDK sözlüğe bakıyoruz. Yüz. Evet. Buyurun. yüz. Başta alın göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm sima, çehre, surat. Hı. Sorun yok. E, hepsini almadım. <gülüyor> Mecazen utanma demek tabii yani. Adamda yüz yoktu gibi hepimizin bildiği. E, birinin görüle gelen veya umulan ...hoşgörülüğüne güvenilerek... ...gösterilen cüret... ...cüret... E, cü, cüret. <gülüyor> e, ...neviz de efendim... Aa, ne, evet. Hı, evet. ...yüz olmamak hali var... E, ...yüz kızartıcı... E, ...suç var... ...utanç verici... ...insanlık onunla yakışmayan suç... ...işte örnekler vermiş... De, ...rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi... ...ve daha bir sürü... ...bazı deyimler var... ...işte atıyorum yüz kızartmak... E, ...sıkılarak yalvarma anlamı varmış... Yüz suyu dökmek var. Hmm. Onurunu sarsacak kadar çok yalvarmak. Bunu duymamıştım ben. Yüz suyu dökmek duydun mu hiç? Evet, duydum. Ha. Duydum. Onurunu sarsacak kadar çok yalvarana var suyu Bende de e, şöyle açıklanmış, zaten çok benzer. Hani biraz daha pekiştirmek için, yani birine yüz suyu dökmek. Kendini çok zorlayarak bir ricada bulunmak hmm. gibi Benzerim, bir şey. Evet, anlamadım. Evet, evet. Yüz sürmek var, aşırı sevgi göstermek için yere eğilmek. E, yüz yazısı var efendim halk dilinde. Köylerde gelinin yüzüne yapıştırılan telli pullu süslermiş bu. Bunu hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. O yüzden aldım zaten yüz yazısı. Yüzü kasap süngeriyle silinmiş. Ha, kasapta bunu ele almıştık. Evet hiç utanması olmayan kişilere söyleniyor. Evet ben bunun da hemen eş anlamlısını söyleyeyim. Onda da yüz var. Yüzü eşek derisi ya da davul derisi de deniyor. Ya da suratı. Hmm. Eşek derisi gibi olmak. Öyle. Sert oldu için. biraz. Ya, yani işte burada tabii e, şey bir şey geçmiyor yani. O, o kadar <gülüyor> utanmaz anlamında. E, yüz... Yüzüne tükürseler yağmur yağıyor sanırmış efendim. Öyle benzer bu hep aslında. Evet. Yüzünün derisi kalın diye bir şey de var. Hep bu evet. bir utanmazlık üzerine kurulan şeyler hep yüzden yola evet, çıkmış. Çok bu da çok arsız ve onursuz kimselere için kullanılıyor. Hmm. Surat yine Arapça suretten geldiğini söylemiştik. Yüz çehre anlamları var. Aynı zamanda somutkanlık, asık yüzlülük anlamları var. Soğuk davranma var bir yandan. Surat düşkün diye de bir şey var. Duydun mu hiç? Aa, evet duydum. Çehre züğürdü yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok hoşuma gitti benim. Çehre züğürdü. Ben de çehre züğürdünü çok severim. Yaratıcı bir şey de çünkü. Hı -hı. Hani züğürt daha çok parasız bir şeyin olmaması manasında kullanılırken. Evet. Çehre Çirkin. züğürdü. Çirkin. Çirkin <gülüyor> Evet. evet. Sonra sima yine baktık TDK'de Farsça sima yüz şehre bazen kimse insan tip anlamları da var. İşte örnek vermiş e, simasın, yap eski tanıdığımız simalar bize şimdi ne kadar uzak görünüyorlar efendim. İşte evet. örnek var. Çehre'de bildiğimiz işte Farsça'dan geldiğini söyledik. Çihre yüz sima anlamları var. Mecazen görünüş. ...yine bir Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bir örnek vermiş... ...şehrin etnik çehresi de... ...bizim için az çok meçhuldü... Hmm, evet, ...bir örnek bu. vermiş... ...mecazende çehre... E, ...somutkanlık anlamları da var... ...TDK'de bunlar var efendim... Nasıl somutkanlık ya... ...şehre yapmak gibi yani surat yapmak ha, gibi... ...gibi, Hı -hı. tamam tek başına gibi algadım... Hı -hı. ...ben de hemen o zaman deyimlere devam edeyim mi... ...buyrunuz... Ee, ...Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğünde... ...biz Kerem'le e, son zamanlarda hep daha az rastlanır... E, ...çok da herkesin bildiği şeyler olmayan deyimleri seçelim diyoruz... ...ya da bazen birinin üstüne konuşmak istiyoruz... ...bilinse de ayrı öyle gidiyoruz... <gülüyor> E, ...şunu çok sevdim ben... ...hatta Kerem de bunu e, seçmiş... ...ben şey dedim... ...ay ben onu çok sevdim... ...sen ben söyleme lütfen... <gülüyor> ...öyle dedim evet... ...efendim surata bak süngiye davran... Evet. E, ...çok hoşuma gitti... ...yani aslında asık suratlı... ...neredeyse böyle düşmanlık uyandıran... ...bir ifadesi olan kişi için kullanılıyor... ...gerçekten çok tatlı... ...bir de ben duymamışım ama bunu... ...ben de duymadım, duymadım, neler var... Evet, ...Allah i̇şte... yoluyla söyleniyormuş daha çok... ...evet evet, çok... <gülüyor> ben bunu bundan sonra... ...kullanırım artık ama... ...Cengin Maz gibi cümle içinde kullanalım... E, ...surat bağlamak var... ...şişmanlayıp yüzü irileşmek... Hmm, ...bunu duymadım ben... ...evet ben de duymadım... E... ...şişmanlaşıp yüzü irileşmek... ...irileşmek, iriliyor... Böyle şey. ...yağ ha, bağlıyor gibi ha, herhalde evet, aslında... Evet düşündüm e, Suratına bakanın 40 yıl işi ra gitmez. <gülüyor> ...yüzünden uğursuzluk ...akanlar için söyleniyormuş... ...meymenessiz... Evet, meymenessiz. Bu ...meymenessiz de biraz suratla ...alakalı bir sözcük gibi aslında çünkü ...yani tabii aslında ...davranışla birlikte yüze yansıyor ...efendim şu, bu, şu, bunu biliyorum ...bu da a, gene ...güzel, yaratıcı, surat değil ...mahkeme duvarı ha, evet. Ha, evet. E, ...sert, asık suratlı ...hiç gülmeyen e, ...yüze çıkmak Yüzsüzleşmek şımarmak anlamındaymış hmm. Yüz etmek alacaklısını borçlusuna borçlusuna alacaklısına havale etmekmiş Hmm. Hiç bilmiyordum Allah bunu. Allah'ı havaletmek gibi aslında bir anda. Ona ona yüz ediyorsun herhalde. <gülüyor> Allah Bu durumda biraz Allah Allah havaleten daha olumlu bir şey ama. Hani belki o ona öder nasıl oluyor mu öyle bir şey bilmiyorum ama. Ee, başka e, yüzüne atılmak var. Birinin yüzüne atılmak. O nasıl? Bir şey? Ya bu özellikle büyüğüne karşı öfkeli, saygısız, kırıcı söz söylemek. Hmm, Sanki böyle bir he. yırtıcı gibi yüzüne atılıyorsun herhalde evet. öyle gibi olumsuz tabii. Ee, bir yüzüne vurmak var. Bir de hmm. onun tam zıt anlamlısı yüzüne gelmemek var. Hmm. Yani bir kişinin e, söylemek yüzüne veyahut da tam tersi çekinip <gülüyor> dile getirmemek. Yüzü pek e, yüzü yumuşak olmayan gücendirim diye düşünmeden e, işte red mi edecek? Hayır mı diyecek bunu rahatlıkla yapan kişi yüzü pek kişi oluyor hmm. hatta ben bunu e, yüzü yumuşak, sosyal yüzü yumuşak, yüzü yumuşak da bunun tam tersi aslında hmm. aynen e, şey gibi de düşündüm yani e, tabii ki karaktere bağlı bir şey ama mesela batılılar daha yüzü pek. Olabiliyorlar. Biraz kültürel bir şey. Daha Hı -hı. rahat söylerler ya fikrini söyler. Hı -hı. İşte dedi mi demedi mi aman hayır, hayır diyemeyiz biz. Kültürümüzde Hı -hı. pek yoktur. Hı -hı. Onlar da vardır. Biraz da kültürün uzantısı gibi. Yüzü sıcak yüzü soğuk var. Hı -hı. Bu Tabii. gene böyle hani güler yüzü tatlı ya da tam tatlı. tersi. Bir de yüzü yerde alçak gönüllere... Hı. söylenen bir şey. Sonuçta hani bizim ilk programdan beri konuştuğumuz ifadenin, duygunun yansıdığı bir yer olarak yüz. Hani hep duyguyla ilintili deyimlerde öne çıkıyor. Doğru. Böyle devam edecek ama bitmedi Haftaya. tabii. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler gelecek hafta tekrar Yüzüne görüşmek üzere. Yüzünüz hep gülsün efendim. Sorası evet. sorası oturmayın. Ah. Yazın sıcağına bakmayın. <gülüyor> Neşeniz olsun. Hoşçakalın. İyi haftalar.